1597 numaralı konu, Hazreti Peygamber'in bir kişiye "Sen Allah Teâlâ'ya ismi Azamıyla dua ettin" buyurmaları. Hazreti Peygamber: Elâhum ve ini eseluke bieni eshedu enika entolâhla ilâhe illâ ente elehadus samedu elezi lem yelid ve lem yuld ve lem yekun lehu küfûven ehat ey Allahım, ben şehadet ederim ki sen kendisinden başka ilah olmayan Allah'sın. Birsin, her şey sana muhtaçtır, sense hiçbir şey muhtaç değilsin, sen ne doğurdun ve ne de doğruldun, hiçbir şey sana denk değildir, diyen bir adama şunları söylemişlerdir. Sen Allah Teala'ya ismi azamıyla, en büyük ismiyle, yalvardın, kim bu isimle yalvarırsa isteği kendisine verilir, kim bununla dua ederse Allah onun duasını kabul eder, Hazreti Peygamber Ya Zelcelalivel İkram Ey Celal ve İkram sahibi diye dua eden bir kişiye duan kabul edildi Allah'tan iste buyurdular